...bışarı oğlan. zaman içinde... ...kalbur saman içinde... ...ülkelerden bir ülkede... ...denizlerden bir deniz varmış. Kışın... ...dalgaların üstünden... ...beyaz köpükler hiç eksik olmaz... ...gürültüsü de ta uzaklardan duyulurmuş. Ama siz bir de yazın görün bu gürültücü... ...azgın denizi... ...o zaman uslu bir çocuk gibi olurmuş. Nazlı nazlı kıyılardaki kumlarla oynaşır... ...dalgaların şıpırtısı... ...insanlara ninni gibi gelirmiş. Tabii herkes denize koşarmış o zaman. Kışın bomboş olan kumlar... ...çocukların neşeli kahkahalarıyla dolarmış. İşte sözünü ettiğim bu denizin kıyısını. O yaz tatillerini geçirmek için iki kardeş gelmiş. Gülcanlı Şencan. İki kardeş sabahtan akşama kadar çok sevdikleri denize girer, kumda oynar, kavga gürültü etmeden günlerini geçirirlermiş. Bu yaşantılarından öylesine memnunlarmış ki sormayın gitsin. Ama günlerden bir gün onların oynadığı kumsala haşarı, arsız bir oğlan da dalmış. Gülcan'la Şencan'a rahat huzur vermez olmuş. Diyelim iki kardeş kumdan bir kule yapsa... ...hop haşarı olan bir tekmede onu yıkarmış. Kuyu mu kazdılar? Bu kez de elindeki koca bir kürekli... ...onların uğraşa didine yaptığı kuyuya kum doldururmuş. İki kardeş niye böyle yapıyorsun diyecek olsalar... ...bu haşarı olan size ne der... ...sonra da yumruklarını sıkıp... ...var mısınız benimle dövüşe diye aklınca gözdağı verirmiş. Gülcan Laşancan... Ne yaptılarsa ne ettilerse kurtulamamışlar bu arsız oğlanın elinden. Bakmışlar olacak gibi değil biraz uzakta oynamaya karar vermişler. Kararlarını da uygulamışlar. Ertesi gün her zaman oynadıkları yerden 100-200 metre öteye gitmişler. Burası daha tenhaymış. Gazetesini okuyan bir amcadan başka görünürlerde hiç kimse yokmuş. Gülcan, e, affedersiniz efendim demiş gazeteli adamı. E acaba yanınızda oynasak sizi rahatsız eder miyiz? Gazeteli amca. Yoo demiş o zaman. Tam tersi sevinirim. Hatta ben de oynarım sizinle. E, artık siz düşünün iki kardeşin sevincini. Yaşlı amca çocuklarla bir sürü oynamış. Sonra da. Hadi benim için bir çukur kazın. Ben de içine gireyim. Üstümü kumla örtün de iyice terleyeyim, olmaz mı? Bacaklarımın ağrısına iyi gelir bu demiş. Gülce ve Şencan. Sevimli amcanın dediğini yapmışlar Onu kuma bir güzel gömmüşler Yaşlı amca teşekkür ederim çocuklar Şimdi isterseniz benim üstüme kule bile yapabilirsiniz demiş Yüzüne de gazetesini örtmüş Dışarıdan bakan onu dünyada göremezmiş artık Gülcanla Şencan onu rahatsız etmemek için Sessiz sessiz oynamaya üstüne kocaman bir kule yapmaya başlamışlar ama daha kule bitmeden... ...haşarı olan bitmiş yanı başlarında. Arsız arsız gülerek... ...demek benden kaçtınız ha deyip ayağını kaldırmış. Her zamanki gibi... ...çocukların kulesini bozacakmış aklınca. O zaman gülcan atılmış... ...aman kardeş sakın yıkma. Altında kocaman bir amca var diyecek olmuş... ...ama haşarı olan hiç dinler mi? Olanca gücüyle... ...bir tekme savurmuş kuleye. İşte o anda da korkudan... ...ne yapacağını şaşırmış. Çünkü can acısıyla... Yerinden fırlayan bizim yaşlı amca bas bas bağırıyormuş Haşarı olan utancından da korkusundan da arkasına bakmadan kaçıp gitmiş Bir daha da onu oralarda hiç gören olmamış Çocuklar haşarı insanı kimse sevmez Kendinize dikkat edin olur mu?